Tekrar merhaba Dinleyici Destek Projesi özel yayınından canlı yayına tekrar girdik saat 20'ye kadar sizden bolca destek ricasında bulunacağız. Ee, önceden de söylediğimiz gibi yani saat 17.10'da söylediğimiz gibi tek değiliz yalnız değiliz Cemal Mutlu da stü stüdyoya girdi. Zappaları dinleterek sizden destek ricasında bulunacak 19'a kadar bu şekilde yürüyeceğiz ama benim aktarmam gereken bir liste var konuşmanıza hiç izin vermedim değil mi? <gülüyor> evet. Tekrar merhaba. 97. destekte kalmıştık. Açıklamamız gereken teşekkür etmemiz gereken Faez Aktar okul arkadaşınızmış gönlünden geçen bir caz parçası varmış. Bir de gönlünüzden geçen daha doğrusu bir caz parçasını aktarmanız çalmanızı istiyor. Zapan arasına bir yere koyar mıyız? Ne yaparız? Tamam. Yapıyorum. Pekala. Devam ediyoruz. E, i̇simlere Ömer Soykan Perihan Yaman Bayraktar ve Doğa Bayraktar. İnayet Temel ve Deniz Utku Temel. Süleyman Müftüoğlu ve Nurcan Müftüoğlu, Ayşe Akşahin, Silvio Ovadia, Selim Gümüş, Selim Kalafat, Yaşar Özgül Üregül, Can Candan, Özgür Yılmaz, Atilla Aygin'in Ilgın Kürekçi, Kaan Yazgan, Müge Özbek Akçay, Banu Oyal Akarsu, Oyal Akarsu ve Burak Demirci. Çok çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Bütün destekler Hakikaten. için evet. bu destekler Yürekten bizi... Birici. evet. 113 sayısına ulaştırdı 113 sayısı da şu anlama geliyor 2007'nin sayısından kurtulduk 2008'in destekçi sayısından kurtulduk yani <gülüyor> e, aynı günü 5. günle kıyasladığımızda ve 2012'nin destekçi sayısından kurtulduk önümüzdeki ilk küçük hedef 119 sayısıyla 2013 yılının 5. gününün desteği destek sayısı 113'teyiz. şimdi el birliğiyle 6 destek alarak ondan da kurtulacağız Zappa eşliğinde. harika Evet, dini destek projesi özel yayını devam ediyor. Elimizde bir liste var. Oradan ikinci parçayla, elimizdeki listeden ikinci parçayla başlangıç yapacağız. Cemal Bey anonsumu sizden alalım. Evet, Disco Boy iskoboyu. dinleteceğiz neteceğiz dinletirken de açık radyonun bir saatlik bir programına 250 liraya ve katlarına destek olabilirsiniz. Yarım saat de olabilir. Kredi kartı ile yapabilirsiniz, taksitlendirebilirsiniz. Buraya gelebilirsiniz şu anda. Pek çok yolu yöntemi var. Bunlardan birini seçmek için de telefon etmeniz kafidir. Sadece biraz hızlanmamız lazım. Bugün birazcık sallanıyoruz. O yüzden bu açığı şimdi el birliğiyle kapatacağız. Kapatalım. 0212 343 41 41. Zafay'la birlikte işte ilk telefon sesi geldi bile destek telefonları geliyor umarım daha da hızlanırız ve ikinci destek telefonunda da görüyorum mavi ikon kırmızıya döndü aynı anda iki destek telefonunun gelmesi aslında iyi bir haberci diyebiliriz saat 20'ye kadar el birliğiyle bu işi çözecekmişiz gibi geliyor e, hatta yukarıdakiler bence habersiz yakalandılar bu destek sanağına hala evet. telefon zır zır ötüyor çın çın ötüyor ve peş peşe geliyor bu şekilde de gördüğünüz gibi üçüncü destek telefonu da geldi bir anda üç hattı birden Beş doldurduk hat. Cemal Bey üç hat birden <gülüyor> doldu Galiba zappa işliyor evet. ya da sizin yapmış olduğunuz çalışma işliyor. Evet, zappa işliyor. Her zaman işledi. Bekle. Şahane. Devam 0212 343 41 41. Dinleyici Destek Projesi özel yayını devam ediyor. 16. Radyo Şenliği devam ediyor. Artık ortayı geçtik. Cemal Mutlu, Ömer Madra ve bendeniz Eraslan Sağlam. Üçlü bir şekilde 19'a kadar yoğun bir şekilde sizden destek ricasında bulunacağız. Önümüzde 20 dakika var. Evet öncelikli olarak görmemiz gereken, görmek istediğimiz rakam 119. 6 destekte buna ulaşabileceğiz. Şimdi tam zamanıdır. Biraz hızlanalım. 0 343 41 41 ile ilgili sormak istediğiniz her şeyi... ...Zappa ile ilgili sormak istediğiniz her şeyi... ...Cemal Bey yanıtlayacak bu arada... ...bütün sorularınızı ya da biz bazen size soru soracağız... ...içinden çıkamadığımız şey olduğunu... ...bunu telefonla bildirmenize gerek yok... ...Instagram üstünden, et Açık Radyo üstünden... ...bütün bu soru cevaplar takip edilebilir... ...başka bir bağda yakalayacağımıza inanıyorum bu şekilde... ...Evet ben zamanında hatırlıyorum... ...çünkü Açık Radyo'da... ...Açık Radyo dinleyicisi çok iyi bir dinleyicidir... Ee, ...çok dikkatlidir... ...hata yaptığı zaman hemen yakalar... Sorulara da çok hızlı cevap verir. Ben mesela Zappa'nın bir parçasını çalmak istiyordum ama bir türlü hangi albümde olduğunu hatırlamıyorum. Ama şöyle başlardı. The President of United States is sick. Hatırlayan varsa Instagram hesabından lütfen yollayın. Ya, çok hoş olur. E, e, hesabımız neydi? İnstag... At Açık Radyo. At, At açık, açık Radyo'dan radyo. Zappa ile ilgili her türlü sorular ya da bizim hatırlayamadığımız şeylerin cevaplarını sizden bekliyoruz. Twitter üzerinden de sorabilirsiniz ee, ama isterseniz bunu e, Instagram'la lokalize edelim evet. ki oradan bunu takip edebiliriz. Soru, the President of the United States is sick hangi albümünde? Evet hangi albümünde Zappa'nın? Bekliyoruz cevaplarınızı Bu ama... Bu da Trump'tan önce ya. <gülüyor> <gülüyor> hazır. sağlam adam gelmemiştik <gülüyor> <ki> zaten. <gülüyor> Instagram'a girmişken ama lütfen AçıkRadyo.com adresinden destek olun düğmesine tıklayarak desteğinizi de vermeyi ihmal etmeyin. Evet, bu, bu arada... In France'le dinliyoruz. Frank Zappa'dan. Yine de Intense mi? Evet, In France. In France, tamam. No, Evet dinleyici destek projesi özel yayını devam ediyor. ZAP'la özel programı bile diyebiliriz buna ama temel hedef desteklerinizi aktarmanız. O yüzden parça çalıyoruz üstüne de bayağı burada koşturuyoruz desteklerinizi aktarın diye. Şu anda destek telefonuna destek attığımız boş 8 attığımız birden boş. Lütfen telefon edin önce telefon edin desteğinizi yapın ardından ile ilgili soracağını söyleyeceğiniz her şeyi o zaman at açık radyo hesabından instagram üzerinden yapabilirsiniz. 0 212 343 41 Evet şu anda stüdyomuzun içinde canlı yayında Cemal Mutlu var. Cemal Mutlu sizden destek toplamak için Zappa dinletiyor size. Siz de lütfen elinizi geri çekmeyin telefonumuzdan 0212 343 41 41. 41. Almanların satmayan plaklar programında Tabi hata yapıyorlar bize hiç e, hata düzeltme olmadı çünkü biz hiç hata yapmadık açık kastede 24 <gülüyor> yıl içinde hiç düzeltme almadık <gülüyor> o izlerde. <gülüyor> Ama biz acayip alıyorduk çünkü <gülüyor> <gülüyor> çünkü bizim e, programımız gece 12'de başlıyordu birde evet. kadar ondan sonra e, bir, bir şey program vardı. E, neydi, neydi programın <gülüyor> e, e, yani aramızda başka bir ad kullanıyoruz onu da onun için söylemek istemedim <gülüyor> birden e, bu arada Kenan Ayvacı Ela ve Ali Ayvacı desteklerini sundular 114. destek olarak çok teşekkür ediyoruz çok teşekkürler. harika, harika. E, şimdi keşke şey çalabilseydik I'm not satisfied <gülüyor> e, arkadaşlarımız I'm Not Satisfied'e de bakabilirler mi? Evet, I... evet. E... I'm Not Satisfied'e de bakabilirler I'm Not Satisfied'e de bakabilirler Evet, şimdi dokuzuncu parçaya geçtik elbizdik playliste. Evet, şimdi, şimdi, bizim, şimdi benim içinde bulunduğum durumu anlatan bir parça var. Dump Over. <gülüyor> destek projesi özel yayını ZAPPA ile devam ediyor. Cemal Mutlu aramızda özel yayın saat 18.46 bir destek telefonunda da duydum. Bu da gerçekten iyi geldi bize. Devam bu işin ucunu bırakmayalım. 119'a ilerliyoruz. 0 212, 343 41 41 <gülüyor> Tells the story and makes the details sound real gory about what to do if the geeks over there don't believe in the book we got over here. You can't run a race without no feet, and pretty soon there won't be no street. For dummies to jog on, a is to dog on, religious fanatics could make it be all gone. It won't blow up and Diniz destek öyle destek projesi ha, evet. özel yayına devam ediyoruz ha, şu anda. Kafayı yemişiz. Heyecan <gülüyor> <gülüyor> içerisinde devam ediyoruz. Çünkü Instagram'da işliyor bu arada. Sorduğum soruya yanıt evet, geldi evet, evet, evet. ama biraz sonra onun onun yanıtında buradan ilan edeceğiz ama önce bir destek 0212 343 41 41, 41. Evet cevap çok çabuk geldi. You can't do this on stage. Uh... Ee, Very plastic. E, evet, you can't do this stage, you can't do this on stage anymore. Very plastic people. Doğrudur. Evet. E, e, eğer bulursak onu çalacağız. evet Birilerimizi dinliyor ve destekliyor ve aynı çok zamanda. Evet, evet. Harika. Bu açıklamada kimden geldi? Onun adını da söyleyebilirsiniz. Ha, Captain Vegabond. Harika. <gülüyor> evet, Onun geldi. Çok çok teşekkür ederiz. Evet. Ve devam 0212 343 41 41 bir bu arada Zappa'nın iyi arkadaşıydı. Evet, evet. O zaman bu yollayan Uzman birisi <gülüyor> evet, olması lazım belli. Evet Evet. gayet iyi gidiyoruz Şenli'ye tam 16. Radyo düşenliğe Yakışık bir şekilde bir program devam ediyor Şu an anda saat 18.49 Bir hattımız da dolu 119'a doğru ilerliyoruz Desteklerinizle de birlikte kendinize eksik etmeyin 0212 343 41 41, 41. Bu arada Burcu Geçer desteğini sunmuş 115. destek olarak kaldı 4. Çok teşekkürler. teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Bana iyi bir hedef koymuşsunuz. Yakalarsam ne iyi. <gülüyor> Yakalarsınız. <gülüyor> Yakalamazsak ben ödemek zorunda kalacağım <gülüyor> felaket <yani. gülüyor> Benim bir itirazım yok. <gülüyor> 0 343 41 41 this book here. And in the book, he says he made us all to be just like him. So if we're dumb, then God is dumb. And maybe even a little bit ugly on the side. 94.9 Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını 16. Radyo Şenliği devam ediyor. 18.50 10 dakika daha bu yoğun istekle devam edeceğiz. Üçlü olarak Cemal Mutlu Ömer Madra ve ben Eraslan Sağlam devam ediyoruz. Sizden destek ricasında bulunmaya. Evet Dumballover çalıyoruz. Yani baştan aşağı aptal ulaşmış aptalız filan gibi bir çevirisi olabilir. Ayrıca da azıcık da çirkin. <gülüyor> 0212 343 41 41, 41. Evet şu anda bir destek telefonu daha geliyor. Bu arada Cemal Bey desteğini tamam yapıyorum deyip de yapmayanlar eliniz elimizde isim listeniz var. <gülüyor> Buradan ilan etmeden önce bence desteğinizi yapın. Sonrasını bilemeyiz. Bilemeyiz aynen öyle. Aynen öyle. 0-212-343-41-41. Ladies and gentlemen, the President of the United States, Americans, he's been sick. Evet, bu arada az önce Nick'in in söylediğimiz Instagram'dan bize bilgiyi yollayan açık radyo dinleyicisi İsmail Baykurt e, datçıya mı geçmek üzereymiş? Marmaris datçıymış. Bizi dinliyormuş. Neyse da hava var çok iyi geldi diyor. Çünkü bize de bu bu mesaj çok iyi geldi tabii hiç yani. <gülüyor> Teşekkür ederiz. Çok ediniz. çok teşekkür ederiz. Devam. 0212 343 41 41 guy from the CIA and he's creeping around Laurel Canyon. she waits for me, she's Evet, dört destek bekliyoruz. Dört destekle birlikte 119 sayısını tutturmuş olacağız. Şu anda 7 dakikamız kaldı. Bu 7 dakikada dört desteği verebilirsiniz diye düşünüyoruz. Bir hattımız dolu şu anda. Dinici Destek Projesi özel yayınından sesleniyor size canlı yayından devam. Açık Ayrıca ayının... da izleniyoruz. Marmara'dan Datça arasında tekneden gelen bilgiler üzerinden ilerliyoruz. Evet bu da muazzamdı. Oradan o koşulda da dinleniyor olmak harika bir bilgi bizim için. Çok çok teşekkür ederiz. Açık Radyo'nun 1 saatlik bir programına 250 liraya ve katlarına destek olabilirsiniz. Nasıl olduğunu merak ediyorsanız buyurun 0212 343 41 41 Cem Baysal desteğini sunmuş 116'ya ulaştırdı bizi. Harika. Aslansın Cem. <gülüyor> çok teşekkür ederiz Cem Bey. 0212 41 41 Bir. Cem Baysal, Kiraz Baysal adına destek olmuş. Harika Çok bu arada teşekkür Cem Baysal'da doğum günü, doğum günü kutlu olsun, olsun Cem. Cem. Nice yaşlara, nice güzel yaşlara Cem Bey. 41 41 Diyoruz. Bir destekçimiz desteğini şu anda sunuyor. Diğeri de yolda. İşte o da geldi. Nerede? Telefonu karşılandı. Harika. İsmini merak ediyoruz ve bir an önce buradan söylemek istiyoruz. Sizin adınızı söylemediysek şimdi de sıra sizde. Son 5 dakika. 0 212 43 41 41 Evet Cemal Bey, 3 kişiyi bekliyoruz. 3 destek bekliyoruz. 3 destek gelecek mi sizce? Aa, gelecek. Peki. Gelecek, yani. eminim. Bekliyoruz. Onlarla birlikte 119'u tutturmuş olacağız. 0-212-343-41-41. <gülüyor> <gülüyor> Evet, Tinsel Town Revealed'i dinliyorsunuz. Ee, buradaki liste enteresan bir liste. Böylece dinlemediğim, geri kalan bütün dinlemediğim Zappalılar sıralanmış evet, Süper, süper, harika. <gülüyor> bu, bu da çok iyi. Biliyorsunuz Zappalının 64 CD'si var. Ee, korsanları haricinde. Ee, korsanlarla beraber 100'e varıyor. Ve ben zamanında program yaparken bu 64 CD'yi de yanımda to torba ile getiriyordum. <gülüyor> evet evet, evet <gülüyor> Ya muazzam bir yani hem benüt hem de çok yüksek kalitede iş yapıyor. Tabi yani tabi. Biraz dahiçe bir adam yani. Ve dahi. çok çok ciddi bir arşivi var. Hala o arşivden e, kayıtlar çözülüyor ve yeni albümleri çıkmak üzere sırada. Yani bir vakıf kuruldu onun evet. için. O kayıtlar toparlanıyor. Öldükten sonra üç tane e, evet. albümü çıktı, daha da çıkacak yani. Açık radyoda da böyle bir şey yapılabilir. Yani yeni belki, program yolda. E, evet yeni programlar, yeni programlarla böyle uz, uz, Ama şeye e, ne bileyim e, 2023 falan demiyorum. 2053 falan <gülüyor> yani uzaya yayın evet, yapılabilir. Evet, tabii tabii be. yapacağız. Evet bu arada Enis Günesen ve Emre Senan'da desteklerini sunmuşlar. Aa. Böylelikle 118 olduk. Teşekkürler. Bir destek daha. Emre ben Emre arkadaşımızın dışından beri zaten. <gülüyor> Evet o eski e, program programcı tabii tabii tabi, tabii tabi, tabi, tabi canım tabii. resimlerini de o da, da, da tabii tablolarını. Tabii tabi, tabii canım. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Enis Günesen ve Emre Senana Dinici Destek Projesi Özel Yayını bir destekçisinin peşinde şu anda. Şimdi bunun tam vaktidir 0212 343 41 41, 41. For more of leather groups, eye to eye, or rock you me. like a nincompoop, and plastic groups, whip it good, and groups that look real queer. Çocuklarının adlarını da söylemek ister misin Frank Zappa'nın? Evet, Moon Unit uh, ilk başı. Uh, ay birini, ay birini, <gülüyor> resmen adı, Çocuğun adının Moon Unit koydu. Öbürü uh, uh, uh, Twizzle mi? Twizzle. Uh, twizzle that, evet. O, o da neydi karısının? Uh, ayak başparma. <gülüyor> Senin verdiğin kitaptan okudum. Sen hafızan bende yok maalesef. Peki o zaman bana şeyi söyle. Çok alakasız olacak. Hayır ama şeyi söyle. Gandhi'nin katilini söyle. Naturlamgottsa? Evet. <gülüyor> Dinle. Bekliyoruz. <gülüyor> Destek bekliyoruz. 343 41 41 Peki Cemal o zaman ben bir soru sorayım. Naturan Gotse'nin bağlı bulunduğu faşist çetenin şimdi desteklediği başbakanın adı ne? Şu anda ki başbakan o öldüren adamın çetesinden. Öyle mi? Evet. <gülüyor> Aa, hiçbir şey değişme yani. İşler olduğu Oldu gibi. Evet. Hala aynı gibi. Narendra Modi partiden değil o, o teşkilattan değil ama muazzam desteğini alıyor. Onun sayesinde başbakan oldu. Of onu bilmiyoruz çok hoş. Bu, bu arada bir şey söyleyeyim. Lütfen iyi dinleyin. Türkiye'nin tek açık özgür radyosunu destekliyorsunuz. Bunu hatırlayın, bunu unutmayın. Haydi pamuk ellerinizi lütfen cebinize atın. Özgür bir radyo için haydi şimdi... Ben demedim, Cemal Mutlu dedi bunları. Bu arada 119'u geçtik bile. Gökçe Onat, 119. destekçimizdi. Şebnem Özdemir'de 120. destekçimiz. Harikasınız. Desteğiniz çok, çok teşekkür ederiz. Ee, Cemal Mutlu söylemişti zaten, olur demişti. Evet, aynen evet. Çok teşekkür ederiz. Evet, ]iniz. son defa özgü bir radyo için haydi hep birlikte. 0212 343, 343 41 41. 41. Ne Dinliyoruz. Very good. Well, Evet, dinliyoruz şu anda. Diliyoruz. Bu da son şarkımızdır zaten dinleteceğimiz bu bloktaki. Hedefi de bulduk çocuklar. Hedefi bulduk. Teşekkür Yaklaşık 2.5 dakikamız daha var hala hedefi yani ileriye taşıyabiliriz. yaşıyorlar. Evet, da Telefonlarda çalıyor, çalıyor. Evet. evet. 0212 343 41 41, 41. Son and a lady like this. Oh my God, your toenails are like so brody. It was like really embarrassing. She's like, and oh I'll, like, bag those toenails. I'm like, sure. She goes, uh, I don't know if I can handle this. me. I was like, really. Deneci Destek Projesi özel yayına devam ediyor. Artık bu blogun sonuna yaklaştık. Herhalde bir buçuk dakika mı var Feryal? İki dakikamız var. İki dakika daha desteklerinizi devam ettir ettirmenizi rica ediyoruz. Saat 19.03 şu anda Açık Radyo'nun bir saatlik bir programına 250 lira ve katlarına destek olabilirsiniz. Taksitle de yapabilirsiniz destekinizi. Evet Açık Radyo eğlenirken ciddi iş yapan tek radyodur. <gülüyor> Üçüncü oğlunun adını söyle. Ahmet. Evet. En yaratıcı olanı. <gülüyor> Zaffa'ya şey demişler, yani bu adla problem oluyor mu demişler. Çocukların bir problem yaşar mı diye sormuşlar. vallahi adlarını bilmiyorum ama soyadından dolayı yaşayabilir demişler. <gülüyor> evet, evet. her zaman muhalif bir tip olduğu için <gülüyor> çok keskin bir zekası var yani. Zeynep Aydın. Desteğine sunmuş 121. resim. Harika. Harika. Harika. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. 0212 343 41 41. I'm getting my braces off of me. But I wear retainer that's gonna be really like a total bummer. I'm freaking out. I'm sure. Like those things that like stick in your mouth are so gross. You gotta get saliva all over them. But like I don't know it's gonna be cool, you know, if I, like, see my smile my, like, teeth are, like, too small, but no biggie, so awesome, it's, like, too real, you know? well, I'm not, like, really ugly or anything, it's just, like, I don't know, <sighs> you know me, I'm, like, into the, like, the clean stuff, like, pack now, and, like, I don't know, like, my mother, like, makes me do the dishes, it's, like, so gross, like, all the stuff, like, sticks to the plate. it's, like, it's, like, somebody else's food, you know, it's, like, grody, grody to the max, I'm sure, it's, like, really nauseating, like, Gag the spoon Gross I am sure Totally Evet bitti Cemal Bey çok çok teşekkür ederiz Müthiş bir motivasyon ve ivme verme kazandırdınız Yayına ve devam da ediyor şu anda Zaten destek telefonları İyi ki geldiniz iyi ki varsınız Teşekkürler, teşekkürler. Evet. hatıralarım canlandı Diye buna denir işte <gülüyor> Biraz daha fazla zappa çalmamızın şart olduğunu şimdi düşünüyorum. Arkadaşlar duruma vaziyet edeceklerdir. Evet. evet. Bu bölümde Cemal Mutlu bizimle birlikteydi. Zappa dinlettik. Desteklerinizi rica ettik. Desteklerinizi de verdiniz. 121'e çıktık. Yeni hedefimiz 138. Önümüzdeki blokta bunun çaresine el birliğiyle bakacağız. Cemal sen gidebilirsin. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Çok teşekkür ederiz tekrar Cemal Bey. 0212 343 41 41. Açık Dergi Kainatın Tüm Seslerine Açık Radyo